konuşmalar Yahyalılı merhum Hacı Hasan Efendi Gattasallahu Sirrahul Aziz Hazretlerinin Yahyalı, Kayseri, Konya ve vesair yerlerde yapmış oldukları sohbetlerden derlenmiştir. <Sessizlik> Allahu Teala Aleyhi Vesselam, efendim, aline, sahibine, insan, kirâm, Azâm, Murtaza, ve Sellem Efendimiz'in bu Tayyibelerin halimiz ashabına, bütün Peygamberhan-i İslam, bütün Evliya-i Kiram, sıddık Azam, Aniyyel-i Murtaza, Tövbe Allah'ım Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Sevgili babalarımızın, sevgili annelerimizin, akraba ithali vüfatımızın dağları başında kalan, hakilelik sanılan bir Fatiha'ya muhtaç olan kardeşlerimizin ruhuna, bütün mümin, müminatın ruhuna üç ihlas-ı bir Fatiha. Şeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> Ya eyyühellezile amenüttekullaha ve kudu muassadiqi s-sadikim s-sadikallahu az-zim ve bellana rasuluhu nefiyyü kerim ilmullah'tan katkanız halikusun celalımız Allah'ımız ey şeref-i imanla şeref ya bulanlarım Hatta Allah'tan korkunuz, çok uzun bunları izah değil, Bismillah, hamilemiz, ciddi Ve kûnü ma'a s beraber olunuz. s beraber olunuz da nâhutay Hacı esadı Erbil'i, Hattisa Sirrahul Aziz Efendimiz, Hattis-i Sami Seyhan-ı, Hattisallahu Sirrahul Ali Efendimiz daha mutlaya yani tefsir ediyorlar daha çok. Allah hakkında ayet-i celiller Tabi, var, tabu Millah'in mesele var. Daha var, daha var yalnız. İbliyeullah'ın kelimeleriyle <gülüyor> susa başlarsan, tenzilurrahma, Allah'ın rahmeti nazir olur o meclise. Onun için orada bir veliden bahsedeceğim. Onun için Rabbimiz rahmetini lütfedeceğim inşallah. Mevlana Halid Ziyayiqdinil Bağdadi Kudüs'e Sirravul Aziz Allah şefaatine nail etsin. Büyük bir zat bizim altın ahıncasında dahil okul akıtlardan bize ama birden olur mu öyle Olmadı birden el eli tahsil etti hafız oldu Arapça okudu müfessir oldu muhattis oldu. Geç eee onun şahını halveti tarikatlarından halife oldu. Çok büyük bir makam sahibi. O'ndan <gülüyor> afaret hızlı yağan yağmur gibi ödün var bu cepte. Nildan Halid kuş kafan bir bulut gibi ilmi var ya o. Nildan Sahili bulunmayan bir denize benziyor. Böyle bir zat işte Şiha geliyor. Kırk gün kalınca eline kalem-i kahve alıyor. Kırk gün kalınca Abdullah-i Dehlevi Hazretlerinin kokusu gelmeye başlattı diyor. Allah o burunlardan insin bizim burnumuz Böyle üstazını 40 kürtlük yerden kokusunu duyanlar var işte. Ama çok da varisi ebcikler yaratmış. Ölmeyi değer, dinlemeyi değer, okuyup da terkmeyi, değer, Allah şefaatine nail etsin. Gide, gide içerisindeki haller daha değişmiyor. Bana ve bütün müritler istiğbala çıkanlar zannediyor. Yani kılın perdesi Hoca Efendi, nuranı kalın bir perde, onu yırtıvermek kolay değil. Bir ünlü insanlardan 40 tane irşad ediyor da bir hocayı zorunan 40 sene daha ancak irşad oldu, yeni intisab etti. Ama o hoca intisab ettin mi hiç bozmaz, çok terakki eder, ünlüler, test test bozarlar. Çünkü şiriyata muhalif hareketleri ney olur? İlim sıfatı böyle balın beyaz bir perde olduğundan zor yırtılıyor. Lakin tekkenin, e, tekkenin e, havlusundan varıyorlar. Hindistanlı çıkıyor, Efendi'ye söylüyor. Mevlana Halid Ziyayddin'in Bağdadi geldi, efendim ne buyursunuz? Gelirse geldi ne olacak? Kim bana rica ediyor. Tabul buyurmaz mıdır? mı biz? Gelmiyor ya. Muhtaç olamam. Rica <gülüyor> ister. Hayır. Bir hizmet buyurmazlar mı? E yüzlerce, nedir bilmez ya orada te girenler var ilke başına e, taharet yapıyorlar sonra su bina sabun yok o daşları gün de yıkasın elleriyle Yıkasın, temizlesin kendisi sol bir ses kalmasın. günle oranın temizliği ile meşgul olsun oca müvlana halid 39 gün orada Baharat başlarını temizlenir diyor, babam başka türlü derdi, müstazımızın dediğini diyelim ancak 39 gün olunca nefsi dayatmış. Sen tefsirler ilişad etmedin mi, hadisler ilişad mi, medreseler ilişad etmedim mi, okuttuğum yavrular ilişad etmedin mi de bir cahil şıkın hapista geldin, Bak 39 gündür taharet taşlarıyla meşgulsun, nefes zoruna gitti, 40 gün olursa çünkü mahvolacaksın şimdi parmaklarımla temizleyeceğim tırnağımla değil, tırnağınla temizlerken elini tutmuş da tek gelen, çek elini de çık çıkarmış. Ne o hiç gelmiştir miş ne var mutlaka sudarsınız. Sekiz ay bu hizmetlerle müsabık olduktan sonra huzuruna kabul etmiş bir de çok canavar silahlam olmuş bir isimle. Ilki ez çekeceksin bu yolu, çaremiz yok. Sonra tersah, tersah nalar ölçülerini bilmiyorum, bütün ile beraber teşrih etmişler, teşrih etmişler, kılavuzlamışlar, demişler, Halit bürüt, Halit kaydı götürdüm. Ne varsa bizde de topladın, geriyon. Dünyabilik de, dünyevi de bir şey lazım mı? benim tabi tekkenini açacağım, elbislerine kümle çalma bir şey direceğim, Bana lazım aç eteğine, açmış eteğine üç kovuç onun bir şeyin yok ya, haydi dünya ile bir şeyin yolda bir zatı duydun onu benden selam götür diye de Köy filan kalmamış, onun büyüklüğüne kabul edememişler, göçmüşler başka yere evlerini yapmışlar. Muzat zat orada oturuyor. Orada oturuyor deyince onun yanına gitmişmiş. Dizlerinin canı kayıp olmuş. Yıkılacak düşecek yanına paramayı vermiş. Babut Aya e. yapınca Dizlerden kuvvet gelmiş, varmış. Sana çok hakaret düşünürler Allah, daima muvaffak olacaksın inşallah. diye demiş. Bize de ladikli baba öyle diyordu. Çok hakaret edecekler ama hiçbir şey yapamayacaklar. taktir Huda hudâ bazı ile dönmez. Bir şem'a ki mevla yaka, bir veç ile sürmez. Ondan sonra o da illetine teveccühünü almış, yerine gelmiş. Çok vakalar zuhur etmiş, küfrüne kadar gitmişler. Ondan sonra zikrine mescitte yapılıyor, mukalifler de girdiğinden tahammül edememişler, çatlayacaklar o en büyük şiirlere, şikayet etmişler iftira gidiyorum diyor. Demiş. Ben bir rüya e, gördüm diye aldarayım bağalım rezil edememim diye hocanın biriketmiş. Mevlana Halit burada mı? Evet burada. Ben mi ben mi diyor. Evet sensin rüyamda seni gördüm. Senin eline bolunu kestiler, özünü oydular dilini kestiler, kulağını kestiler, bir mezbelenin içine attılar. Bu inanılacak adam değil, kardeşlerim seyit değil bu. Onun için hemşerlerim aldanıyorsunuz bu bu adama. O güzel rüya görmüş, git evimizden bir kese altın getir demiş. Bir kese altın getirmiş, ocağa duruyor. Dur bakayım, ne ettiler? Dilini kestiler, finatta o qibet, iftirane söylemeyeceğim, daima Allah Allah diyeceğim, çok iyi görmüşsün derler. Gözümü oydular, demek ki gözümü harama niye bakmayacak, hasetlikle bakmayacak, daima hakka bakacak. Harife, eşyada, esma görünür, cümle, esmadan müsemma görünür. ...bu niyazıdan da Mevla görünür. Halit isem diğer mi? Evliyatları gibi, her yerde Mevla'yı gören göz olacak öyleyse. Kulağını mı kestir, kulağını? Demek ki dünyaya kulak vermeyeceğim de ama daima ukraya, ahirete kulak vereceğim. Ondan sonra zahiri bir hak, batını, bir hak olmuşsun öyleyse. Elimi kolumu kestiler, elim harama sünmeyecek, ayağım kötü yere gitmeyecek, çok güzel rüya gördü, şu altını al da müjdes olsun, varmış, hocalar nasıl rezil edebildin mi demiş. Efendim, o rüyayı bir tabir etti, ben de hayrette kaldım, yalanıdım da diyemedim, bir kese altın verdi, ben ulan verdim işte demiş. Hiçbir şeyle gücü yetmiyor kimsenin, bu Bağdat'tan sürgün ettiler, Diyarbakır'a geldi, Diyarbakır geldi, bizim Diyarbakır'a, Halep'e geldi, bizim Halep'e de, Şam'a geldi. Bu Türkiye'ye Nakşe tarihini Mevlana, Halit, Ziya İddin, Bağdat'ı saçtı gitti. Allah şefaatine nail etsin. Biz ziyarete vardığımızda öğlen ezeni orada okunur. Yarın da öğlen ez namazını dualar, topruk böyle gider. Gelmümdü Allah. Böyle gider ne zor <gülüyor> mu? Mevlana, Kâlisiyet, Baba bir kutusu sil Aziz efendimizden konuşacağım da ilikinden kibasını bu oh, saatte buyurun. Onun sonra başlayayım dedim. Öyle bir o kerimün nefes. Nefesin kerremidir onun. Memduhatul ahlak. Ahlakı vasıt etmeye özel değer. Güzel ahlak sahibiydi. Hamilül <gülüyor> <gülüyor> eza. eza'lara tahammül ederdi. Çok eza ederlerdi. Lakin ne eza ederlerse etsinler senden gelen hoştur bana derdi, yahilat yahut ya, kefen derdi, hiç şey etmezdi, onlara bakmazdı. Talibul lisan, lisanın çok talakatlığı. Kocamız gibi görüşür gibi, takmış takmış, takmış takmış, takmış, takmış kelime söylemeye iktidarımız yok ya, Bu gelmiş ki bir geldi, geldi boynun da İlla bizim döküntülü sözlerimizi bilmemek istiyor. Allah yolunda laimin levminden hıvk etmezdi. Allah'ımız hadibi Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e la yakhâfûne levmete laim buyurdu ayetinde. Laimin levminden Levmiden laimlerin levinden hafif etme Habibim. Sen daima irşadına bak, tıslahına bak, iman ettirmeye çalış. Şair de diyecekler, kain de diyecekler, sahir de diyecekler. Kur'an-ı Kerim'de orada, evvelden de konuş. Ne dese desin. sen keyfuna bak, kervan gider. Lakin biçen köpekler ürün ama hiç aldırmaz, düm düm düm gider. Allah bizi rızasıyla götürsün inşallah, azimetle amel ederiz. Azimetle amel, ruhsatla amel Anneme, anlamak için izah etmek lazım. Ee, Kur'an-ı Kerim okutmak, İmam-ı Asim ruhsat verdi, ücretinize alın diye. Lakin Peygamberimizin gününde ücreti yoktu. Azimetle amel evi Allah rızası sünür Allah. vermek ücretli değil idi. Ruhsat verildi imam ı Azim Efendimiz de ruhsatla amel, azimetle amel. Bağızın karşısında bir para almaman lazım gelir. Allah ameli yaptırma ne ya. Tanıttığınız o son çocukluğunuzda alt Ayıp gelmesin cümlenize, o küçük idrar yolundan su döküldüm mü taharet etmeyince, öksürmeyince, gezmeyince, suyla da yıkamayınca, böyle azimetle amel etmeyince namazımızı kıldırmazdı. Kendisi ve daima azimetle amel ederdi. Ama barnağın ucunda kayıp edeceksin, o damarı sığayacaksın, öyle e, abdest alabileceksin. İmam-ı Azam Efendimiz ruhsat vermiş. Kendinin sırasına zerre kadar bir e, pislik görünmüş, onu yıkıyor, acele acele. Efendim, bir hem miktarı olmazsa namaza zararı yok diyordum, bu ruhsattır, bu azimettir demiş. Size çok izah etmek ister ama ne yapayım, hiç yetmiyor. Kusuruma bakma, baciye tere satma gibi oluyor. Allah rızası için benim suçumla kabul et arkadaşım. Ondan sonra... ...üstazımız koca şeyle konuşur konuşurken... ...bir şişeye su bak. Döküyorum, şuraya ağzı üstüne koydum mu, buraya su sızıyor. İkinci yere koyun, oraya su sızıyor. Üçüncü yere koydun mu kesiliyor. Bu etin içinden gelen su birdenbire kesilir mi, uyku halinde gelir o, Allah, Allah cümlemizin affetsin. Hastaları ziyaret ederdi. Hastaların ziyaretine gitmek, mescide giderken her adımına on sevap verilir. ...hastaya girerken her ağımına üç yüz sevap verilir. O halde i Zülcelal'ın yaptığı gümün var bunun içinde. Onun için hastaları ziyaret etmek. Hayır. Size daha büyük izahat vereyim. Dişçi babamız, ner tadı nur olsun, küm ruhuna okurun. Oradaki Bey-i saad Hacı... E, Hacı Mustafa Efendimiz'e de okurum, Mevla'na, Celalettin'e, Ladikli Baba'ya da Hasan Efendi, bütünü kıradırım böyle hepsine gönderirim, Allah kabul etsin İnşallah. Bizçi babamız demiş ki, Üstaz'ım Hacı Sami Sultan'ın torban olduğum Hacı Esad Efendimiz buraya sohbet odasına girdin mi, hiç konuşmadan, ne yapmadan hep höngür höngür ağlardık. Sen de o makama çıktın, niye ağlama yok deyince, üstazımız buyurmuş ki, Mehmet Efendi, o dediğin gün de da bir panga vardı. Şimdi 51 panga vardı. Saymış gibi, hiç iyi gülür Allah bildirirdi ona. 51 tane saymışlar mülkesin. 51 tane panga var. Tanpadan o birinin mağazasına varıp da içtiğin çaydan içeriine haram gider de ağıt gelir mi gözlerimiz taş oldu. Yahu, şunun nefes et ayetiyle kalplerimiz taştan da katı oldu. Ağlar mı o gözler senin o bayram günü mü Kadir gecesi mi? Yettiğin vağza dayanılmak imkanı yok. Orada gülüle bakması lazımdı. Ne de öyle olmadı ya? O kadar iyi canlı konuştun da. Arada ilaha oradan e, çayırlar üstünde oturan mestura kadınlardan vermek çalıştın da. Feryatlar kopacaktı. Kopmayalım kardeşim. Taş olmuş içerimiz haramla. Allah tüm nemizi irşad etsin. Islah etsin, haramdan muhafaza buyursun, vasiyetlerinden, birkaç kelime de oradan söylerim, ''Usikum bitakvallahi'' ''sirci alaniye'' Size vasiyet ederim, kuzularım, evlatlarım yaşayıyor vasiyeti bak, gizli ve aşikarda Allah'tan korkunuz. Gecenin karanlığında, karadaş üzerinde kara karıncanı hem aa, karıncayı görür hem ayağının takırtısını duyar. semiy basar, hayat, ilim, semih basar, iradet, kudret, kelam, tekbin. Allah'ın ilmi, semih'i eşitmesi, görmesi tabi gizli gönlümüzdekileri görür. Onun için Allah'tan gizli ve aşikarda korkun. وَبِقِلَّتِ الْطَعَمْ وَبِقِلَّتِ الْكَلَمْ وَبِقِلَّتِ الْنَيُمْ Az yiyiniz, <gülüyor> az söyleyiniz, az uyuyunuz. Cahya bin Muaz ki, az ye, وَبِقِلَّتِ الْطَعَمْ Az ye, oruçtan götürü, وَبِقِلَّتِ kelam, Az söyle, zikirden götürü. Az uyu, gece namazından ötürü. Rizam, damın başındaymış da, konususu bir dilek var zannedermiş. Konuşu, dilek ne oldu sizin? Kondan dikili bir dilek vardı. Dilek yıkıldı, uuuu diye ağlamış. Ne ağlayalım, babam. Namaza dururdu, dikili. Hatta Kur'anı bütün hatmederdi, babam. Onun güçlü oldu ve fath etti de ne biz, bir Ne yapıyor Biz Allah'a severseniz de benimize bir sus veriyor. İyi anamıktı diye mi diye bize iyiyim diye. Çünkü en büyük günahı e, şey gibi efendim televizyondan gibi gösteriyoruz bana. Demiş ki bu bir kaptanı, otuz esirler olacaksın. İki ki iki nefesin biri Allah olmayan bizim evladımız değil diyor. Ben öyle demiyorum. Verdiğimde susup oku oh, diyorum. Onu da okumazsanız yine yettiyim evet, diyorum. Yalnız yarın okuyayım neymiştir. ya Efendimiz. Ve hicran al-maasi ve al Masiyeti, günahı, kadahatı daima terk edin. Terk edin. Mevlana Halid, Ziyaeddin'in Bağdadi Kutlüsü'ne Sirrahul Aziz Efendimiz vasiyet ediyor. Biz vasiyet etmiyoruz ki, buçuk defterime, onu yazdım, ustamında ne daha küçük defteri, çıkabilirler, doktoruna, çıkardım, konuşurum. Neler doldurmuşsun bunun içine, diyor. Ya bu bitmiyor. ...senedir sohbet ederim, bitmiyor. Edep misalesi var, bitmiyor. Ee, kuvvet misalesi var, bitmiyor. Mektubat var, bitmiyor. Her şey var uçtazımızın bizde. Gözüm de görmüyor, zor gücüm görüyor, görüyor. Ve muazabeti sıyamu vel qiyam. Oruç ve namaza devam edin evlatlarım. Oruç tutmaya, uçtazımız... Bir hakimi de, bir savcıya orucun faziletine haber verdi. Dış kısmından iç kısmına geçti. İçeride kalbini, Kulavuz havuzda var, biz de var. Böyle daha da varlar. <gülüyor> Halpteki sübeyday Derun noktasını temizler. Üstünün siyahını alır, lambayı yaka yaka nasıl hiç dışarı görünmez, siyah görünmez silmeyince zikrullah şifa vurgudu oruçta kaldı daha çok temizliyor ee, ve terkiş şehvat adet devam şehveti daime terk edin, şehvet bir de hasetlik ikisi bir araya geldim ve insanı yoldan çıkaran bunlar bütün kötü huyar bundan teverdüt eder onun için aman hükmü dünya resikullâ hâtiye, dünya muhabbeti, cem'i binahların başı olur. Onu da çıkarın içimizden. Ondan sonra şehveti daime terk edelim, şehveti daimet terkibini. Dil ile konuşursan kadınla dil zinası olur. Gözünle bakarsan göz zinası olur. Ulağınla dinlersen kulak zinası olur. E, Elin ile el zinası olur. Daha öteki büyük zinaya gelmeden bunlar hep zina etmiş olur. Onun için biz her tarafı uçmuş bir bahbağım olur da her duvarı yıkılmış, atmış, koyarmış, kelalının bağına döndürür, mal, melal, diğer bütün mahveder. Oğlum şu evi yaptınız ama kapısını, pencerelerin de yapın da e, hayvanlar, mertepler, köpekler, kurtlar girip de buradaki zahireyle e, mallarını yemesinler. İbadet ediyoruz ama gözün kapını gözü. Kapınız açık, pencereniz oradan giriyor. Değil pencereniz açık, oradan giriyor. Topladan böyle manevi vaaz verir. Çokları camide yıkılır, kalırdı da bir latife ile uyandırırdı onları. Allah şefaatini ina edersin. Ve ihtimalin cefai min cemi'il enam. Cemil nası'nın eza ve cefasına tahammül edin, tahammül edin. Peygamberimiz nasıl tahammül etmiş o efendim e, Medine'nin, Medine, Medine Nember'in yakınlarında kahramanlık günü gününde mübarekmiş, kırılmış halkalar bakmış yüzlerine bu gönlüm, gönlüm beni bilmiyorlar da onun çin zanabını yapıyorlar. Hiçbir kavim öyle bir haber ne yapar mı diye kan akıyordu yüzlerinden. Allah bunlara hidayet nasip etti. Tılacı tersiyle ne cefalar ettiler, ne ezalar ettiler. Bilin hocamız onlar bütün Mekke'yi böyle böldüler. Öte tarafa bunlar tıza alınmayacak, hız verilmeyecek, ekmeğe pazara gelmeyecek falan olmayacak. Kafirler acır, acır da o yüzden ekmek atarlardı. Kardeşim, her ezae tahammül eden eşedül bela, el-enbiya, sünnel evliya, vel-emsel, vel-emsel değil mi? En büyük ezae peygamberler, büyük dağların büyük dışı olmadı mı evliyalar? Neler çekmedi mi Allah'ın haram değil öldür nedirler Hacı Esadı Elbili diye zehirlemediler Hazreti Nuh Aleyhisselam 1050 yaşına vardı 950 sene peygamberlik yaptı 80 ümmeti vardı ne ezalar etti ne e, müsteliflerin nailından İsmi değil, bu nayihadan Nuh deniliyor. Veter <gülüyor> ki'l mücadese füstüfahai ve hevan Beyinsiz kendini bilmeyen kimselerin e, sohbetlerini terk edin. Onların yanına varman varma münkirin yanına, kokusu siner tenine, hayyip münkerin canına, can Muhammed Ali'nindir. Terli ve terlim ve barik أشهد أن لا إله إلا الجميل الأنبياء والمرسلين dediğini diyebileceğim. Çünkü Mustafa Canım ne? Ayağının turabıyım ben. İnan bazı gönlüme geliyor ki bütün başıma toplanan cemaatin ayağının turabı. Hani gönül o kadar iniyor aşağı ki konuşuyor da acaba de bir sıfat var mı? kendine bir süs verir mi? Ben televizyon seyirler gibi Eski husurlarımı seyrediyorum nerede de kendime iyi diyeceğim. Tanitevansu böyle getiriyor insana. Yaptığım ta akıl balı olmazdan ibdeli husurum ercihasa gibi gözümek görünüyor. Nasıl ben iyiyim diye? Size evit vermekle iyi mi olurum ben? Yok. Efendimize halimi ardı etti mi de? Efendimiz dedi ki: Siz Allah razı olsun konuşun. Haliniz iyi olmasa bile onların gömüllerini yaptığınız için Allah sizi, size tefeyyüz, et, tefeyyüz ettirir, Allah tefeyyüz verir. Ya sen çalışmışsın onlara, denir. ben o hizmeti yapıyorum, ben hasta edecek bir doktor değilim. Et hanesin değil, üstazın, kim bir reçete getirirse orada o ilaçları veriyor. Allah! İyi olun yavrum, iyi. Bir sıfatla anılmıyorum. Yani, efendim, Ayet-i manası, Estağfirullah, Bismillah, e kulli cealne min <gülüyor> <gülüyor> şiratı min haçâ, sorgulam olsun. İvvela tarikatı, bütün bunlara macip ettim, kadın birka, vacip tarikata girmek. Hocaya çeviririm diyor nefis bu diye, ya tartabilirim ya tartamam, onu şeytandır diye. Bu içinden ne fikir geliyorsa o şeytandan geliyor. Allah'ın kazemini buraya yazacak olsun, işte bize insan etmeyen o zaten. İnsan etmeyen o. Bu vesbesesiz vesiz evvela şiriatı, sonunda tarikatı yapmak, her kulumun üzerine vacip ettim. Senden giremem şehrine öyle diyorsun ama kurbanı kesmemiş gibi mesul oluyor. Salat ve fikri kırmamış gibi mesul oluyor. Niye şartta bir kimse yok tarifata girmedi? Ne olmuş da koca Kayseri'nin göbeğinde, bu kadar ulema meşayih geçti koca Hacı Hüseyin efendiler neler, Hacı Süstef efendiler neler, içine Hacı Sami efendi Kayserli'ye girdi. Üstazımız Hacı Esnadi Elbili'nin halifeleri geldi. Bu memleket bildiğin gibi değil, bu Mevlana'ları getiren Kayserli. Sen ne diyorsun göz açık Kayserli bunlar. Bilirim. Ne getirdiler diye diyor Hacı Şeyh Efendi hocam. Getirmişler imiyor, getirdiler diyor. Görmemiş ama görmüş gibi biliyor. Bucasvas senin ruhanittin. Bu ses sırrallah sizin. Şu memleketimizde hiç cumayıca sun bir şey nasıl varamıyorduk şey Ki terdeme, ya öleceksin diyor. Ya milyonlarca sene cennete ala bak cehennem demiyorum. Allah cehenneme göndermesi. Üç kimse imansız ölmesi muhtemel onlar cehenneme dildenlik giderler. Bunu imam Alzam Efendimiz mühürleri böyle mühürleri yani bu üçün 13'te var, yirmi de var. Bazılarımda ben onlara veriyorum. <gülüyor> e seni Muhammediye okurkena dinlemeyip, sen de onun gibi okumayanların imanı tehlikede ne diyorum? Çünkü tabi ben ya, ben onların birini mi demiyorum. Çünkü evas tuttum. Çünkü İstanbul'da da bize bazı verdiler. İçimizde sultanımız da vardı. Onda müsaade almanca imkan yok doktorleşme ve Hasan Efendi görüşecek müsarepti. Ben de mühendim alırız, görüşecek müsarepti. Ben de konuştum ama, Estağfurullah, Bismillah. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ مُتِكْ سَلَاتِهِ مَاحَشُولُ Muhaqqaq olanlar, kak, iman edenler, korktuğundan kurtulduğundan, nail oldu diyor, Allah'ımız geldi. Ama aşağı aşağı ayetler yazıyor, ya, yazıyor Kur'an-ı Kerim'kine قَدْ اَوْلَعَ الْمُقْدِلُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ينَ صَلَات۪يمُ عَاشِقُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنِلّٰهُمْ مُرِدُونَ Öyle zengin çıkmıyor ki sohbetiniz, ben kendimde değilim şimdi. Yani öyle zenginleşiyor ki, kitaba bak, baktırmıyor musunuz? Bu baktırmamak, sizin manevi kulağınızın çekiş kabiliyeti bu. Geçen Tahir hocamızın yanında, İlla siz konuşacaksınız derler Konya'da. Cemal bunun ikimiz. efendi, Konya'nın kütüsü burada oturur, Tahir hocamız da burada oturur, biz de burada. İnan kitabı aldım, güçleri çok paralı oldun mu, nasıl mağızacı yerinde duramaz şu, kumaşımız da var, su da var, yümdül bize meleş uraman nedir? Çünkü kulubu şuara hazinetu rahman, Şairin kalbi Allah'ın hazinesi. Hocam kitaba baktırmayacaksınız dedim, başlardım şahbete. Konuşurken ordu Tahir Hoca, ağlamaya başladım. Cemaattir tüm ağlaşmayan başlardım. Sonra böyle, sizin içinizde Tahir Hoca gibi dinleyeniniz var. Ona bak kitaba, niye baktırmıyorsunuz, ben ondan bilirim. Bazı zaman kitaptan arayıp bulamam konuşacağım şeyi. Ama sizin gibi can olma. Böyle bir araya geldi de... böyle hep plak vermiyor başladın mı? Allah'ın hazinesinden ...istiyor o yavrular. Allah veriyor bende o. Allah Allah Allah Allah Allah. Allahım. Allah Kardeşimiz. Bu da şöyle ...kardeşlerimize... da arkadaşlarımızın maniyatı. Sonra... şöyle. Azıcık, yere otursun sana, duymayacak bir yere otur diyor ama, duymasam da masum olacaksın ben. Sen Senin emnin oldun, Allah'a görü, öyle el öfüsi. Yöntemiz müfatlar, ne olursa olsun. <gülüyor> Ey ee, mühterem Müslümanlar, can kardeşlerim, tarikatımıza anlattıktan sonra, demek ki mesmuliyete kurban kesmemek, kurban kesmeyenler bizim canimize, yakin olmasın diyor Peygamberimiz. Canımıza gelmesin. Kurban kendine vacip olup da yapmayan. Vacip, farzın <gülüyor> gerisi vacip. Fesallilli rabbi ke har Derili zanni ile sabit olan şeyler vacip. Çok bakamadım ben ama Allah'ım sus. Acılarımızın benim yüzünden onları adıma getir diyor. Doğru. Demek ki, salati, bir kılmayınca devir yapar bana o. altı vakit namazdan hesab eder. Beş vakit efendim ya, bir de salih nedir? Altı. Ondan hesap edilir. Yaşı da on ikiden hesap edilir. Bir aylık kıskatı vasiyetini aldım mı, aldım mı, aldım, kabul ettim, kıma ettim diye böyle çevirirler. Demek ki namazımızı on ikiden, daha yukarıya koymayalım, gençken de namaz kıralım, yedi yaşından namaz <gülüyor> yaşında oruç başlayalım. <gülüyor> ya salat-i vitri de kaza ediyor ki geçirsek. Demek ki salat-i vitrinin vacib olduğu gibi tarikatı almak, likullin ceallarının kümşiratı ayetiyle sabitliydi. Onu dinleyen üldestte bir kadısınız vardı. Nedir? Üldestte böyle sohbet ettiğince ben gerek etmiyorum. Gerek <gülüyor> <gülüyor> etmiyorum. Ben vacim olduğunu duymadım tarikatını, ben almayınca gerekmem dersimi. Benden almadım. Kısladım onu. Mecbur veririm, senden mi var? Onun için arkadaşım, akıllım olalım, öyle serseri kafayla bu dünyaya gelip gitmeyelim, Allah bizi sorar. Ondan sonra hocacığım, kardaşcığım, köylü Hasan, üç şey imamla imansızlık etmesi muhtemel derin, ne onları? Bir ni'met-i İslamiye'ye şükrü terk edenlerin imansız gitmesi muhtemelidir. Yıldın Türkçeler. Çünkü biz burada, köyde konuştuğumuz için yani Türkçe konuşuruz. Yani Allah iman nasip etmiş, çok <gülüyor> Buyurun bari. ve <gülüyor> <gülüyor> Allah'a çalsın, çalsın, çalsın, çalsın. 60 kızını kesen gehyet Kelebi, eliyle kızını kesen gehyet imanı ince ağlayarak da kapandı. Niye ağlayayım, iman ettiğine pişman mı oldum? Ya Lihya, il kapısında görülmesin diye altmış kızını elimle kestim. Koca mübalağayı biz sevmek kız olur mu bir heriften? Hı. Onlar cariyesiyle de beraber olurdu, 300 kadar cariyesi var. Onun Bak şurada almışlar, 80 tane çocuğu var bir adamın. Bizim evde, size var. Cariyesiyle de yatıp bakmak caiz. Gel mi kardeşim? Adam yedik canım İbrahim'ın satın aldın mı? İki ana kıyım ya da lazım yok halal oldu ama için piyango aldım. İbrahim bile Maria ismindeki <gülüyor> yani bir kıtlardan alınan bir kızdan cahireden İbrahim oldu oldu ya. Her şeyden az, hep incelemiyorsun. Bana bunlarda hacet koymayın. Bağın başında, babam dedi ki bunu Bellahasat cemaatına söyleyen gibi 45 sene evvel. Şimdi hatırıma geldi. Bak Sevgi Hanım, Muzatı dağda kezerken bir mecvusu gördü, ateşe tapıyor. Bu ateşten ne fayda görüyorsun? Seni yakar bu ateşti. Seni yakmaz mı? Eşhedü <gülüyor> eşhedü elini soktu, yapmıyor. Musa Aleyhisselam, affet yakar mı? Yetin? Bizim bir yerimiz candı mı, büyük annemiz derdi ki, bir kızım annemiz, babamın annesi. Şehadet oku oğlum. Şehadet okudum, yara açılan şeyin sızısı, ne? Allah'ım da. Dünyadan kadar yakmıyor Allah. Ahirette çıkar artık. Hacı Zeyn Efendi Hocam böyle listesine, not defterine yazdı. Efendimizin iki şeyini. Neyi o? Şurada bağ var ya, ıı, Kadisen Efendi Uca'nın bayi evi ne var, bunun sabıkasını öteceğim <gülüyor> de. Nereyse ben gösterdiğim evi var mı? Var ya? mı yani? Orada konuşuyor, Efendi diyor ki, <gülüyor> öyle bir mahzun hal geldi gözünü böyle yapma Allah dedi, zamanın kutlu, cihanın eline değen elleri yapmayacak. <gülüyor> <gülüyor> kitapla inci sabitmiş bu el sahibini yapmaya çalışıyor. Abi sen ne dedin? Sen Kitaplarımızda olmayan ele söyledi. Bir koca fendiler de bilir ya dedi. Koca fendiler de bilir ya. Bir merkep huzurdan aşağı denize düşerse, dalgalarıyla, dalgalı, dalgıçlarıyla, dalgalarıyla bir geçtim ve onun etsağlarını pilava koyup duzu temin etmek caiz mi geldi o cahiz çünkü tahiliymiş, yerken bitecekmiş. olur mu olur. Çünkü onda o tağak kalmamış. Bir evliya Allah'ın kalbine kabul olur da girecek olursan musuldar olsan musul edersin. Yani böyle biz onun için değil, öyle yok da size? Yani en kıymetli sözü bahşediyorum bak. Ya neyse, ona gittin ahtara, divayın ya. Yani. En kıymetli sözleri bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Musa aleyhisselatü vesselam, <gülüyor> ne zamandan beri tapandı, buna iyi mecuksin dedi. Mecuksin dedi ki, babamdan ilk kitap okurkena bunları okuyordum, meclis kitabında. Dedi ki, 399 senedir taparım diye. efendim mübaleğa olmasın sözümle, Firavun bile 400 yaşındaydı, niye bana her yerden şey yok, Adem aleyhisselam 1000 yaşında, Havva annemiz 1001 yaşındaydı, Nuh aleyhisselam 1050 sene yaşındaydı, her yeri ispat şey etmem, kalben itiraz ettim bunu, ...mubalaka değil mulaçıbıydı. Dediğim ettiktir inanın, yani, yani kitaptan ayrı bir yer konuşmuyorum inanın. <gülüyor> ondan sonra, ne oluyor? Karışık adam geldi. Hem, Allah! Allah! Yani Onlara cevap böyle çalışıyor. Ondan sonra, dedi ki bu yakan ateşe dokmadan ne fayda görüyorsun ey mecusu sen? E dönsem Allah'a, Allah kabul eder mi beni, dedim. <gülüyor> dönelim yavrum, Allah sen Allah'ım, Allah'ım, Allah dönelim. kabul eder Allah? Allah, öyle bir Allah ki, rahmet kaplarını açmış, tövbe kaplarını açmış. Gelin kullarım, affedin diye, her saharda çığırıyor Allah. Her saharda. Yani günahı olan yok mu, tövbe de kabul edeyim diyor. Allah her gün şafağla, Ersin'i şafağla oku diyorlar ya. Efendim bunu için diyor, hacet kapıları açın o zaman. İki, ihtiyacı olan yok mu, çocuğunun, çoluğunun rızkında, kömüründe, gazında daralan yok mu? Hükümetten neden istemem, benden istemem, ben size onu gelecek bir devlet vereyim başınıza. İsten diyor baştan, benden istemem. Allah'ım o zaman onu da vereyim. Çocuğu anarşik olmuş, forma bozuk, evinin geçimi iyi değil. Dua etmek isteyen yok mu, duasını kabul edeyim diyor. Her sahar böyle çılgırıyor Allah. Her sahar. Hakmiyarım Allah aşkına. <gülüyor> Allahımızı buyum geldim yavrum. Hicaza geliyor, Cilbe yüzüne vardık. Cilbe yüzüne gözü mü diller, özü mü diller? Bu hudutten geçeceğiz. İki otobüs kaldı. Bizim otobüsler girecek yani sıraya para ee, yollar. Kimi gönderiyorlar. O iki araba kalınca karşıdan Suriye üzerinden <gülüyor> kabul etmiyor gelmesinler hüdut bağlandı diyor. Akşama cenek saat kaldı, cemaate gözlerim açıldı, bayraç kaldı, akşam namazını alalım dedim. Bayraç çıktık, akşam namazı diyeceğiz. Orada oldu, had kıldık yerimde kalktım, konuştum. Bir Müslüman ile bir münafık yolda yoldaş giderken yağmur yağmış da o mağaraya girmişler. Mağaraya girince münafık Müslüman suratında görünen Müslümanların koltuğunun altına giren, sırlar almaya gelen o edepsiz takıyor adamın kollarını bağlıyor yani yani şöyle düşün ak açılmaya çıktı ayağında pamir o yanı veriyor ki ara şimdi ne yap ne kardeş ölen diyor <gülüyor> ailem dul çocuklarım yetim malım ganimet olsun, olmasın diye Resulullah'ın yanında yalan çıkartan bir eşebiydiler. Ben Resulullah'a dedim iman etti zannettiler ben münafığım Bizi kesmenin için bağladım, dedi, kılıcına sarın, bunu konuşuyor, ben evde, kılıc, arkadaşlarımızın katılası için can taklındır, gel kesme beni, sen yalvardık sıra ben zevk duyuyorum, dedi, yani kâfi kısmısına Allah şehrinden bu ses, o seni yalvardırmaya kimlenir o, ne imansız onlar, Allah şerlerine muhafaza edil ya Rabbim, dedi dedim ya, dedi ne edeceksin hazırla boğazını. Yalvarmağıyla olmayınca, ya Rahim, ya Rahman, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim, ya Rahim, ya Rahman, sen yalvar dedi, gözümü yumuyum yum da burda tutucuk görmeyeceğim diye. Ya rahim deyince, Kesme mi yar ağa dince. Kesme. Ofişin dışarıya çıktı. Kimse yok. Geriye geldi kılıcını vuracak. Kesme diyorum. Geliyor şu da bir ses geliyor. Ofise dışarıya çıktı geldi. Yeriden vuracağı zaman geriden geldi, yine kılıcı eee atarsa. Ne yap? Bu şeydesin. Tamamdır. Zaman Beyaz elbiseli, müdürü hmm. bizzat, elini çizdi, ayağını çizdi. Haydi, kurtuldunuz dedi, kurtuldunuz dedi. Allah billah aşkına kimsen bana el haber versel dedi. Ben Cebrail aleyhisselamım, <gülüyor> Allah'ım. Allah. Allah. Cebrail aleyhisselamın yedinci katsama melekleri bütün ağlasıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın bütün ağlaşmaya başladılar. Ya Rahim, Ya Rahman deyince içimiz ödüldü dedi melekler. Allahu Teala azmet yetiş kuluma dedi. Ben birinci çığırdığımda sidret-i müntahadaydım. Yedi bin senelik yoldaydım. İkinci, ikisinin arası, ikinci yetiştim, seni kurtardım. Kardeşim başka bir yol kıpırma gelmiyor benim dedi. Şimdi cilve, müsübe Ben Ya Rahim, Ya Rahman siz de. Ya Rahim, Ya Rahman, gözümüz böyle yaş dökülüyor, derken ha, o bayırdan yuvarlanan bin kilometre uzunluğunda bu cacın, sesi geliyor Ahmet, sesi geliyor Allah, Allah Bakıyor aşağıya, onlar da bizde mi yeter? Ee, yokuştan aşağı inerken ha, yol açıldı, diyor ki. Keran etti. De. dediler ki açıldı. Ya. Allah. Kalbimde bir ferahsa açıldı. Gelmişte de hucuzun bana ağlıyor. alıyor. Allah Allah dedim. Allah ağlan. Ya rahim ya rahman dedim. Nasıl bağlanırmış göreyim bir oyu hucuzun yolunu. Bir daha ki vardı <gülüyor> vardı karşılan varik etmiş emniyet etmiş diyeymiş. Yolu açmışlar kendilerine, Haydi, Haydin gelin! <gülüyor> Emniyet ne yoklayacağım, şimdi gümrük ne yoklayacağım, şimdi birşey yok. Bir Haydın işin biraz kendisi, çel Allah gel. Allah. Para bu kaçırıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Allah kolaylık alır. Güğünün. Başka bizim kimsemiz yok, bir Allah'ımız var yavrular. Onun için böyle Allah'ımıza dinleyelim, gidelim inşallah. Ya. Dayımatlıya ben, sevgili dostum, sevgili dostum, Musa Ali Selam ve Selam, o, o atası da bana metiusidirler, <gülüyor> çok büyük şir, koşar Allah'a atacağım, Allah'ın yengisi. Öteki güne eğer kitap incitemazsa, <gülüyor> ben kabul eder mi diye. Sen bir defa, içinden kükreyerek benimle beraber şehadet getirdiğine, eşkış verin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah sallanmaya başladı meclisi, içine giren iman kendini zapt edemedi düşünceği Allah, <gülüyor> Bir defa şahı, işte, Yulu iyi halde kaldırdı, kalbine koydu, <gülüyor> Musa aleyhisselam. Yarabbi, bir tecik şehaleti var. Top <gülüyor> 399 senenin küfrü var. Ne yaptım bu kuluna? <gülüyor> Benimle görüşme, sen Kerimullahsın. <gülüyor> Onunla konuş dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, dostum. O bir tecik şahadetin yerine Allah ne verdi sana dedi, ne verdi buna dedi. 399 senelik küfrümü mahvetti, ben şimdi ravzatum mirriyâsız cennedeyim, cennet parçasında oturuyorum. <gülüyor> Kümle de demek bilmiyallah, de tevhid okuyacaksın da cahir cahir yakacaksın, öyle mi inanıyorsun? Bırak Allah'a seversen canım, hüvitsizliğe düşmek de büyük günah zaten. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyecek, kesilmeyecek. Ya, Efendimiz'in de huzurunda konuştuğumuz, hiç kimsenin imansız gitmesi muhtemel derinize. <gülüyor> Hem de bu şeker hastasıyım. Yemeğen, ne akşam ne yedim işte bilmem. Size konuşurken Allah bunları bil biliyor Ama çünkü kafamdır, yetmiş kafamdır. Seçam gitmiş biri insanın, heyyullah gibi bir şeydi. O üç kişinin birisi İslam, İslam. İşte. Tesbihini el ne elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah el iman olduğuma ya İrmeni olsam, ya Yahudu olsam, ya Nasrani olsam, ya onların güllerinden gelsem, ya onların Sürbünden gelsen meydana beni Anadolu'nun içinde Hübeyinde Kayseri'de babam Mehmet anam hakince kalırken Allah'a bin şükür ben bazarlık etmedim ki alim erbahta beni Kayseri'de kalırken anam da Müslüman olarak babam da böyle bir kesim var mı Allah'la unutun elbise Hamdederim. Elhamdülillah ya alel iman. Elhamdülillah alel islam. Elhamdülillah alel efik. Efik. Allah'ım ya kabul ebiz. Biz kendimizden değiliz. Biz Bizi Allah böyle anamı, anamız Ayşe, babamız Mustafa. Allah hak etti. Onların dizinde oturur kana. diyelim oğlum. La ilahe, La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Böyle nenni çalarak bizi büyüttüler. Ya bir Mecusu oğlu, ya bir Yahudi oğlu, ya bir pazarlığın var mıydı? Ya Öyleyse, hiç bir efendiden diğersi olmasa bile, tesbihini elinden düşürmeden, eğer İslam oldu mu, elhamdülillah. Elhamdülillah, fakir alıktan dedim vakset Bir gömleğe, dua edip oturayım dua etirim imanla. Ya Rabbiye cehaz. İman bir parti sevgili dostlarım, sevgili dostlarım. İki acem ben imanla mı gülürüm, imansız mı gülürüm bilemiyorum. Ya. Ondan korkar duyuyorsa imanla ölür diyor. Hiç aldırmıyor, ben imanla ölmeyecek, kim ölecek deyirse diyor, Bunun imanı da tehlikede. <gülüyor> İslamiyetine şükretmeyen ki tehlike, bir de bunun kaygısını çekmeyen, bunun kaygısını çekme için bir mürşid hamile Kamil'e varacaksın. O, Kur'an-ı Kerim ve Hadis'ten sana bir reçete yazacak. Bunun Salli ve sellim ve barik ala eşrafi nuri cemil enbiyayı vel muselin velhamdülillahi rabbil alemin.